Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirer ile birlikteyiz. Ve konuğumuz kolektif kitaptan Eda Çaça. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün e, kolektif kitabı konuşacağız diye ben baya bir baktım kitaplarınıza, şeylere. Ee, Baya bir diziniz var aslında Kolektif hatta şeye baktım sitede Kolektif dizilerle kitaplar aynı mı olacak diye hı hı. Dizilerle kitaplar her zaman öyle aynı değilmiş evet. <gülüyor> ee, Oradan başlayalım Yani nasıl kuruldu yayın eviniz Nasıl bir e, şiarınız vardı Gerçi o da yazıyor sitede ama Oradan başlayalım nasıl Yani oldu? Kolektif kitap 2012'de kuruldu Yeni bir yayın evi değil evet, mi? Evet görece yeni bir yayın evi Bağımsız orta ölçekli bir yayın evi ee, Ve dediğiniz gibi kurmaca dışının Hı hı. ...bütün çeşitliliğinden fazlasıyla faydalanan bir yayın ev başından beri. Önce Hayali Söyleşiler dizisiyle başladı. Sonra sanırım dördüncü ya da beşinci kitap grafik kanon gibi devasa bir işe girişti. Şimdi de kurmaca dışının gerçekten hemen bütün alanlarından... ...felsefeden, sosyolojiden, bilimden, antropolojiden, ekolojiden eserler veriyor... ...çalışmalar yapıyor. Hı. Aynı zamanda da birtakım dizilerimiz var. Evet, peki bu hayali söyleşilerden bahsedelim biraz. Nedir hayali söyleşi? Ee, orada yer alan yani birtakım şahsiyetlerin... E, bir, ...bir tip farklı bir biyografi çalışması aslında, hı hı. söyleşiler üzerinden gidiyor. Yani biraz kurmaca, biraz onların gerçek kişilikleri ve eserlerini tanıtmak amacıyla hazırlanmış hı hı. bir diziydi. O peki devam ediyormuş şu Yok, anda? Yok devam etmiyor. Peki oradan çok kitap çıkmadı o zaman herhalde. 4-5 kitap evet yani var. Hı -hı. Bir... Peki şu anda devam eden dizilerinizden bahsedelim. Onlardan ilk biraz kurmaca dışıyla başlayalım istiyorum. Ben. Kurmaca, zaten. kurmaca dışında çok ilginç kitaplarınız var. Duygular Sözlüğü çok ilgi gördü son dönemde değil mi? Evet. O bayağı ben şey yaptım takip ettiğim kadarıyla. O deneme... ...anlatı serisi içerisinde yer alıyor sanırım. Ee, aslında şöyle... E, ...bizim birçok kitabımız... ...biz baştan onu öyle görmesek de... ...birbirleriyle iletişim halinde... diyalog halinde bir şey çıkartıyorlar. E, Duygular Sözlüğü'nün de... ...içinde yer alacağı bir dizimiz var aslında... ...Kolektif Yaşam. Hı. Duygular Sözlüğü onun içinde. Doğru, pardon. E, çok yeni zaten. E, ve bu minvalde kapaklarını değiştiriyoruz... ...onları bir hatta... E, ...içerik olarak bir, bir kesişim var ama... Tabii ki hani görünürde de öyle bir hı. hattı izlediğimizi göstermek için kapaklarını değiştiriyoruz. O dizide daha önce yayınladığımız e, birkaç kitap da yer alacak. Zamanın Melodisi, Yürümenin Felsefesi, evet, Fatikalar yürümenin Üzerine, üzerine. E, Duygular Sözlüğü, e, Günlük Ritüeller. Hı hı. Duygular Sözlüğü'nün ikinci kitabı da şu anda çeviride. Öyle mi? O e, nedir? E, yazar, orada bir madde olarak yer alan bir duyguyu, Schadenfreude'ye Freud'e. ...başkasının e, talihsizliğinden zevk almak diyebiliriz. Hmm. Bu çok önemli bir duygu yalnız. Evet. Çok evet. da şey bir duygu. Gerçekten çok insanlarda var olan bir duygu. Evet, evet, onu birçok açıdan e, işlemiş bu kitabında. Küçük bir kitap sadece onun üzerine. O da sanırım bu yıl içinde çıkacak. Hmm. Çok güzel. Peki kurgu dışında e, antropolojiyle ilgili kitaplarınız neler? O seri neden var kolektif kitap içerisinde? E, onu ayrı bir dizi olarak yapmıyoruz ama öyle bir kitaplık oluştu... Hı hı. E, antropoloji, Anarşizm, Brian Morris'in çok temel e, yazılarını bir araya getiren bir seçki var. E, ben Habib'in e, bir kitabı var, Mezopotamya'da Kadın'ı ele alan, antropoloji, e, mitoloji, onları bir birleştiren bir çalışma. Genel olarak antropolojide... Ama devam edecek galiba tabii, orada, tabii. değil mi, antropoloji? Tabii. Peki çocuk kitaplarınız var bir de. Evet, evet. O da yeni e, canlandırdığımız bir e, alan. Orada da genellikle e, yedi yaş ve üzeri e, çocuklar için e, kitaplar, diziler planlıyoruz. Şimdi bir e, edebiyat dizisi hazırlanıyor. Çocuklar için değil çocuklar mi? Çocuklar için. E, en yeni yani çok yakında çıkacak olan da çocuklar için Yunan bitleri. Odisea, Aeneis ve İlyada'yı. ...çocuklar için yeniden yazmış İspanyollar. Biz de onu çevirdik. Yayın hazırlıyoruz şu anda. Peki bu sadece çocuklar için hep bu şekilde kaynak kitaplar mı var... ...yoksa kurgularda var mı, kurgu kitaplar? Evet, kurmaca bir dizimiz de var aynı zamanda. Şu anda yayınlanmış var mı? Ee, tabii, Alfred amca bir kurmaca aslında. Ee, orada Einstein'ın teorilerini üç kitapta anlatıyor. Bir ile yayın arasındaki macera ilişki üzerinden... Kaç ee, kitap çıktı şu an? Üç anda? kitap. Üç, kitapl üç kitaplık bir dizi hepsi ha, tamamen tamamlandı. yayınlandı. Evet. Peki bu kolektif, ço şimdi çocuk kitapları riskli bir alan gibi geliyor bir taraftan bana. Hani tabi bana öyle geliyor, öyle olmayabilir. Ee, mesela bu kitapları nasıl seçtiniz? Yani bu çocuk kitabı adı altındaki bu seriyi nasıl oluştu? Aslında e, yetişkin okurlara paralel bir çocuk okur şeyimiz var. Yani Hı. yine e, bilim ve sanat e, odaklı bir Çizgi yani çocuklar için işte mitoloji örneğin bu Alfred e, ve Agatha dizimiz vardı. O yine bilim. E, yani bilim ve sanatı çocuklara e, anlatabileceğimiz bir kanal çizmeye çalıştık orada. Yani daha çok oradaki şey kurgudan çok çocuklara öğretilebilir bir şey. Yani bilim ve sanatı daha keyifli kılabilir hale getirmek evet. ya da dönüştürmek gibi. Evet, başka bir, yani. bir dille yeniden anlatmak aslında. Peki okurdaki karşılığını hiç gördünüz mü? Gayet iyi. Çok güzel. Evet. Yani çocuk kitapları. Şu an için, çünkü bizim için yeni bir alan. Hı hı. Ee, onun için ayrıca çalışmak gerekiyor. Ee, yeni ilişkiler kuruyoruz. Hani okullarla, e, ebeveynlerle. Ona rağmen e, iyi geri dönüşler aldık. Çok güzel. Bir de şeydi edebiyat eleştirisi konuşalım biraz. Çünkü edebiyat eleştirisi de sizin kitaplarınız arasında. O noktada da gayet oldukça iyi kitaplar basmışsınız bence. Teşekkür. Biraz o kitaplardan bahsedelim istiyorum ben. Çünkü kitaplar önemli. Türkiye'de bir boşluğu da dolduruyor onlar. Evet edebiyat Yani birçok ya. yani pardon affedersiniz. Birçok yayın evinin tabii ki edebiyat eleştirisi serisi var. Fakat sizinki onun içinde farklı bir alan açabilmiş bence kendine. Çünkü bu da önemli bir şey diye düşünüyorum ben hani birinin yani başka birinin yaptığı şeyin devamı olmak ayrı bir şey ama kendi kulvarını yaratmak daha farklı bir şey sonuçta. Evet. o yüzden o kitaplardan biraz bahsedelim istiyorum edebiyat eleştirisinden ee, okumak ve anlamak e, edebiyat ve psikanaliz okuması aslında evet. evet nasıl bir edebiyat ve psikanaliz okuması okumak ve anlamak ee, Freud, James, Nabokov, Pessoa, Proust e, Schnitzler Hı hı. Odağında ilerleyen bir karşılaştırmalı okuma aslında. Aslında bir de galiba e, şey ben yanlış söyledim edebiyat eleştirisi değil kolektif düşünce içinde mi yayınlandı? Yok hayır bunlar o diziden değil. kolektif düşünce de genelde sosyal bilimin başka Hah, alanları. da Tamam zaman, onu tamam. da konuşalım. <gülüyor> ee, okumak ve anlamak psikolojik ve edebiyat... Ee, Sonra Margaret Atwood'un Başka Dünyalar e, çalışması ha, var. Onu çok merak ediyorum. Şu anda Atwood çok satan bir yazar evet. değil mi? Ee, mesela bu kitabı, bu kitabı o kadar ilgi görmedi. Ya, hep öyle oluyor evet. değil mi? Kurgunun dışında yazarlar evet. bir şey yazmaya başladıklarında evet. nedense bu çok ilgilerini çekmiyor galiba okurun. Değil yani mi? ikinci okuma, gerçek ikinci okumalar bizi de hı hı. her zaman birinci metillerden daha fazla ilgi görür ama... Evet. ...başka bir türde yazdığında bildiğimiz bir yazar sanırım hı. o ilgiyi görmüyor. Çok Göremeyebiliyor i̇lginç. yani. Çok ilginç. Biz buradan çağrıda bulunalım Margaret Atford okurlarına. Ve bilim kurgu, evet yani evet. bilim kurgu üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için... Çok önemli. ...önemli bir kaynak o da. Ve de fanilik üzerine düşünceler var. Victor Brombet'in... Burada da e, Tolstoy, Thomas Mann, Franz Kafka, Virginia Woolf, Camus üzerinden efanilik meselesini ele, ele alıyor. Yani edebiyatta e, insanın sınırları. Nedir? Değil mi? Güzel. E, sınırlar deyince bir de sizin kolektif imkan diye bir seriniz var. Evet, o da yeni Bu başlattığımız da bir teyze. kolektif dizi. imkan güzel bir seri. Evet, evet. <gülüyor> orada e, belirli meseleleri başka türlü nasıl düşünebiliriz? E, başka bir yaşam nasıl inşa edebiliriz? Bunu felsefenin imkanları üzerinden e, arayan çalışmaları e, bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Orada önce e, modern toplum felsefesi e, çıktı. Sonra hayvanların tarihi çıktı ki o hayvan çalışmaları alanında. E, Baya önemli bir kitap. önemli bir kitap. Farklı bir kitap. Hı hı. Gerçekten bazı şeyleri ters yüz ediyor. E, bu vesile hatta bir duyuru yapmak isterim. Tabii lütfen. <gülüyor> e, 25 Mayıs'ta. Hı hı. Evet. Ee, yazarı e, İstanbul'a geliyor, evet. e, Mimarsan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Eylül Alnı Açık'la birlikte e, Salt Galata'da bir konuşma yapacaklar. Hı -hı. E, kitap özelinde, hayvan çalışmaları özelinde, e, hayvan çalışmalarına insan sonrası yaklaşım Hı -hı. E, çerçevesinde bir konuşma olacak. E, evet. Gerçi e, biz bu kaydı e, önceden yaptığımız için evet. e, belki ama şey YouTube'a koyacak mısınız? Evet so sosyal medyada duyulurunu yapacağız Sosyal doğru. medyada sonrasında da dinlenebilecek Yani izleme şansı olacak mı? Ee, kayıt almak istiyoruz evet Evet o halde biz bu kaydı yaptığımızda Eğer bu kayıt da gerçekleşmişse ve Youtube'daysa lütfen dinleyiniz diye evet. <gülüyor> Şimdiden evet. söyleyelim ee, Şimdi bir küçük ara verelim Bir müzik çalalım Die. They've witnessed the times you've gone astray Remember? Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Eda ile birlikteyiz ve kendisiyle kolektif kitabı konuşuyoruz. Ee, şimdi biraz e, kurmacaya geçelim. Sizin e, sanırım hepsi çeviri değil mi? Edebiyat, yani roman sanırım evet, bir de evet. hepsi, hikaye yok. Ee, hangi yazarlara bastınız, hangi dillerden? Şimdi... E... ...çok bir zaman önceden başladığımız diziye devam ediyoruz. O e, cep boy klasikler. Onun Hı -hı. yanı sıra resimli başyapıtlar dizimiz var. Orada da klasikleri yerli ve yabancı çizerlerle buluşturuyoruz. Onların Hı -hı. çizimleriyle yayınladığımız bir edisyon dizisi. E, ve yeni başladığımız bir kolektif edebiyat dizimiz var. E, orada en son Roberto Altın Yedi Deli Adam'ını yayınladık. Ve orada da çok ilginç bir e, şey oldu... Ondan hemen önce yayınladığımız düzen adamı Alberto Moravia'nın e, aynı dönemlerde yazmış iki yazar aslında biri İtalya'nın önemli yazarlarından biri, e, Arjantin'in önemli yazarlarından 1900'lerin başı da yaşamış e, 1920'de yazılmış yedi deli adam bugüne inanılmaz e, bağlantılar kuran e, keza düzen adamı öyle. Ee, ve bu, bir sonraki çalışma Max Frisch'in henüz yayınlanmamış e, bir eseri olacak. Sessizliğin yanıtı diye çevirdik. E, yine bu sene içerisinde yayınlanacak. O da aynı dönemin bu hmm. sefer İsviçre'den, Almanca'dan e, bir sesi olacak. Bunu üçünü birlikte okumak da hmm, çok güzel, e, güzel yani. bir şeydi karşılaştırma ve bugüne yansımaları... Öyle bir tavsiyede bulunabilirim hakikaten. Üç ayrı ülkenin önemli edebiyatçılarından hı hı. aynı döneme ve bugüne nasıl referans verdiklerine dair bir e, izlek. Evet. Belki biz, bizim edebiyatımızdan birini okumak da onların yanında evet, ilginç çok, olabilir. nasıl çok çok, çok nasıl olabilir. E, tam da bu sanırım sizin yayın evinizin istediği bir şey değil mi? kolektif olma halinin bir şekli. Değil mi? aynı dönemin farklı dünyalarda evet, nasıl Evet, evet. Belki de nasıl aynıya doğru yöneldiğini görmek de acı olabilir tabii görülüyorsa. Evet, başı demiş <gülüyor> değişmemiş olması bizi şey. E, bu resimli başyapıtlarda şey resimli başyapıtlarda yerli ve yabancı çizerleri buluşturuyoruz evet. dediniz değil mi? Bu nasıl bir buluşma? Ee, örneğin en son Narvalin Aurelas'ını yayınladık. Eee Ali Çetinka'ya çizdi. Yani hmm. e, Yazar yabancı, Sırf. yerli evet, şey. Evet, <gülüyor> evet. Dostoyevski'nin Beyaz Gecelerini yayınladık. O da e, yanılmıyorsam İspanyol ya da Portekiz bir çizerin çizimleri eşlik etti. Hmm, peki bu devam edecek mi? Evet. Peki mesela bunu e, yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da okur nasıl bunu değerlendiriyor? Sonuçta i̇şte bir klasiğin bir çizgiyle buluşması. Yani bu okurlar açısından ilgi gören bir şey mi? Yoksa hani aynı zamanda da ee, ...ne diyeyim... ...negatif anlamda bir eleştirelliği de beraberinde getirebiliyor mu sonuçta? Çizgisiz bir şey o. Ee, aslında bir sanatla birleştiriyorsunuz metni. Ee, o da yine kolektif olmanın bir <gülüyor> Evet resimleri. <sonları. gülüyor> başka bir okuma... ...yani bir sanatçının bir çizerin okuması ile birlikte paylaşıyorsunuz. Ee, tabii ki o okuma sizin okumanızla paralel olmayabilir. Yani bu şey gibi bir metnin sinemaya uyarlandığında... ...bizi başka mutlu şey. da edebiliyor, üze evet. de biliyor. Gerçi burada metinler olduğu için hani yine de şey var istersek onları görmeyebiliriz. Tabii yani o ama genellikle e, şenlendiren, <gülüyor> güzelleştiren bir e, evet. birleşim olduğunu düşünüyoruz. Peki yine sizin bu güzel isimli dizilerinizden birisi de Sınırları Kaldırdım. Evet Okan Okumuş'un. Evet. Türkiye'den çok az yazılarımız var Bir tanesi Okan Okumuş Hala da devam eden bir dizi Onun sınırları kaldırdım diye bir bloğu vardı Oradan hareketle evet. yola çıktı Doğu Asya, Latin Amerika, Kuzey ve Orta Afrika evet. Alternatif bir gezi Evet Güney Afrika gelecek bu <gülüyor> yıl sonunda evet. Aa, Ne evet. güzel ee, Peki bu... Mesela bu da ilginç bir şey bence. Ayşaneci bir rehber. Bu, bu nasıl okurlar? Yani gerçi blog olduğuna göre zaten belirli bir takipçi kitlesi varmıştır herhalde. Gayet Öyle iyi o. gidiyor. Evet. Hmm. Yani e, Çünkü şey tabii sadece bir rehber değil, sadece bir gezi kitabı da değil. Aslında oranın tarihiyle, dokusuyla e, ve kendi gezgin yaşantısıyla e, birleştirdiği bir hikaye çıkıyor hmm. ortaya. Çok katmanlı. ...kişisel ama aynı zamanda da... ...tarihsel bir... ...şey elde ediyorsunuz, bir tat elde ediyorsunuz. Güzel. Peki bunun Türkiye versiyonu olabilir mi... ...ileride? Alternatif. Çok güzel olur. Bunu Değil Okan'a mi? buradan... ...iletmiş <gülüyor> olalım. <gülüyor> evet, bunu da... ...hem kendisine bir selam gönderelim... Evet. ...hem de neden olmasın diye. Çok güzel olabilirim. Değil mi? Evet. Sınırları kaldırdımdan sonra... ...neden evet. olmasın evet. <gülüyor> şeklinde. Peki, Kendin Yap nedir? Kendin Yap... ...aslında zor bir dizi. Hı -hı. Çünkü... Yani biz onu yine belirli bir takım, örneğin vegan tatlılarla başladık. Hı hı. Ee, vegan bir yaşam biçimi sonuçta e, bir fikir var altında. Ve o fikri kendi yaşantımızı nasıl deneyimleyebiliriz, nasıl zenginleştirebiliriz, nasıl kurabiliriz. Ee, genel olarak dizinin mantığı buydu. Hı hı. Bu devam edecek sanırım. İstiyoruz, evet. evet adı evet. da güzel çünkü. Ee, yine bu serilere şimdi bakıyorum da buradan. İmkanı hemen imkanı Tabii, parantez görelim. açabilirim. Tabii buyurun. Ee, bir felsefe dizisi dediğim gibi. Ee, şimdi oradan hazırladığımız yine bu sene içinde yayınlanacak Marzio Ferraris'in İtalyan Filozof. Ee, yeni Gerçekçilik Manifestosu gelecek. Hmm, bu da son dönem tartışmalar özellikle felsefede ama onun dışında da teknoloji, bilim üzerinden de çok fazla konuşulan bir konu yeni gerçekçilik. Onun çok temel metinlerinden biri. Ee, Graham Harman'ın ön sözüyle onu da. Hmm, çok güzel. Ee, bir de tarih var. Tarih var. Tarihte evet. olmazsa olmaz bir şey galiba yayın evleri için değil mi? <gülüyor> evet. yani Çünkü çok ucu açık, çok geniş ve hmm. okuru da çok olan bir alan. Ee, bizim tarih kitaplarımıza has diyebileceğim şey aslında yine genel olarak yayın evinin ...listesiyle ilgili söyleyebileceğim bir şey. O da disiplinler arası, karşılaştırmalı, okumaya müsaade eden e, kitaplar. E, en son orada davayı yayınladık. Yargılamaların 4000 yıllık tarihi. Evet. E, evet. İlk kitabımız Sesin Beşeri Tarihi'de örneğin. Sonra Havanız Tarihi yazarı yayınladık. O da e, iklim değişikliğinin, havanın genel olarak, koşulların... Ee, tarihteki bir takım şeyleri nasıl e, etkilediği e, üzerineydi. Sanat kuramı ile ilgili kitaplarınız var değil mi? Sanat kuramı ile ilgili kitaplarımız var. Ee, hmm. Benyamin'in fotoğraf üzerine yine üzerine. Evet en son o yayınlandı galiba. Bir de mektupları da yayınladınız sanırım. Evet Şolem'le Benyamin'in mektupları. Onlar ilk defa mı yayınlandı Türkçe'de? Evet ilk defa yayınlandı. Tam, tam mı? Peki. Hayır tam değil. Belirli bir dönem. ...mi kapsıyor... ...bir ...yani iki kitaplık... ...orijinalinde... ...biz ilkini ilk yayınladık... Ee, ...Benim'in kitaplığına da devam edeceğiz hatta... ...hiç ara vermeden... Çok güzel. Ee, ...o da bir as e kurmacı olacak... ...J. Parini'nin daha önce... E ...ayrıntı yayınlarından... ...yayınlanan bir çalışması... ...biz karşılaşmalar başlığıyla... ...yayınlayacağız... ...Benim'in üzerine bir biyografik roman aslında... ...onu hı hı. anlatan... ...onun yaşadığı dönemi... E, çevresini, hayatını, yaşamışsın. ilişkilerini. Peki Benjamin'in yeni kitaplarını yayınlayacak mısınız? İncelediğimiz birkaç çalışma var. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Scholem'in Benjamin'le arkadaşlıkları üzerine yazdığı bir çalışma var. O çok ismimizde. Hı -hı. Benjamin zaten şu anda Türkiye'de baya, yani belki de uzun yıllardır en Hı -hı. çok okunan filozoflardan biri haline geldi. Sanırım değil mi? Evet. Ve evet. Türkiye'deki de ee, ne diyelim, eleştirel düşünceyi etkilemeye başlayan evet, ya da etkilediği... Evet. iyi anlamda. Evet, iyi Hı. anlamda bence de kesinlikle. <gülüyor> ee, çok fazla okunan birisi oldu. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Ee, neler yapacaksınız? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz. Yayın evi olarak. Neler var? Ee, mutfakta. mutfakta. Öyle mi diyelim? <gülüyor> evet, biraz bahsettim aslında. İşte kolektif Hı -hı. imkanı yeni kitap gelecek. Ee, kolektif edebiyatı Max gelecek. Ee, bilim e, ...alanında yeni kitaplarımız çıkacak bu yıl. Philip e, Ball'ın Merak diye bir kitabını yayınlamıştık. Hmm. E, aynı yazarın kuantum üzerine. E, gayet kapsamlı... E, ...okurun ulaşabileceği e, tarzda, diyalog kurabileceği tarzda bir kuantum kitabı geliyor. E, psikolojiden devam edeceğiz. Şimdi da Aşk kitabını yayınladık en son. Evet, o da yeni galiba değil mi? Hı hı. Evet. Ee, oradan e, çalışmalarımız olacak ee, Günlük ritüellerin ikinci kitabı geliyor Sadece kadın Türk. sanatçılar Yazarların günlük ritüellerini Ele aldığı bir kitap ee, Aynı zamanda Yani bu sürpriz olsun ama e, Hı -hı. Türkiye'den 2-3 e, yazarımız olacak Yine kurmaca dışı, kurma dışı alanda Çok güzel ben de onu soracaktım siz sormadan Gayet, Gayet güzel evet, e, Onları heyecanla bekliyoruz Bunlar bu yıl içinde yayınlanacak ama değil evet. mi sonuçta? Bir de en son şöyle bitirmek istiyorum. Sonuçta bağımsız bir yayın evi olmak ülkemiz koşullarında pek de kolay olmasa gerek herhalde. Evet çok. Ee, siz buradan bağımsız bir yayın evi olarak ne demek istersiniz? Okurlarımıza göndermek istediğiniz okurlarınıza dinleyicilerimize varsa bir mesaj onu da duymayı çok isteriz gerçekten. Bu soru aslında bana hep şeyi hatırlatıyor. John Berger'ın Hoşbeş e, kitabını. Orada Yetimler ittifakından bahseder. Biraz bizim durumumuz o aslında. Hmm. E, yani bağımsız yayıncılarla hmm. okullar arasında böyle bir ittifak e, kurulabilir. Kurulmalıdır. Evet, kurulmalıdır. Böyle bir ittifak paylaşabiliriz. Evet. Orada biraz münasebetsiz olduğumuz ama aynı zamanda daha haysiyeti elden bırakmamamız gerektiğini söyler. Ben hmm. de e, hani bu, bu çabanın çok zor ama ancak hani bir arada böyle bir Kolektif olarak. mümkün <gülüyor> olabileceğini söyleyebilirim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Da, için. Bugün 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında Eda Çaçayla ile kolektif kitabı konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.